Tuhumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. İyi günler buğday ekolojik yaşamı destekleme derneğinin hazırlayıp sunduğu tohumdan hasata ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen buğday derneğinden. Bugünkü konuğum Murat Suya Batmaz bisikletler derneği başkanı ve eski milli takım sporcusu. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Ee, yani ben e, herhalde 3 aydır bisiklete binen biri olarak çok heyecanlıyım söyleyeceklerinizle ilgili ama bu hafta sonu bir etkinlik var. Esas e, ilk amacım oydu sizi çağırmak. Hani 22 Eylül Pazar günü İstanbul'da bir bisiklet e, toplantısı diyeceğim artık ya da neyse yani topluluğu halinde bir e, eylem. Eylem diyebilir miyiz buna? Yok. E, ne ben, diyelim? Aslında şu e, 22 Eylül World Car Free Day yani hmm. otomobilsiz yaşam günü. Biz bunun için buluşuyoruz ve e, İstanbul'u bisikletle geçeceğiz kıtaları. Evet. Lütfi Kırdar'da Hilton civarında başlayacağız gezimize. Sabah on buçukta buluşacağız. Hı hı. Tahminen en az 5000 bin kişi bir araya geleceğiz bisikletli. <gülüyor> ah harika. Ve yollar kapatılacak biz geçerken. köyü üzerinden Yıldız Posta Caddesi Bal Mumcu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin önünden Boğaz Köprüsü'ne doğru akıp gideceğiz. Ay o Boğaz Köprüsü hele <gülüyor> çok heyecan verici. Ve Boğaz Köprüsü bizim olacak, bisikletlerin olacak kısa bir süre için. 15-20 dakikada Boğaz Köprüsü'nden geçmiş olacağız. Arabamızla o kadar kısa zamanda geçemiyoruz çoğu zaman. Evet, evet. Ve İstanbul'u geze geze keyifle Üsküdar'a oradan hareme geçeceğiz. Ve bir saat 15 dakikada bitirecek İstanbul. Yani ne çabuk geçti diyecek herkes. <gülüyor> bir tur daha atalım diyecek. Bunu yıllardır yaşıyoruz. 2001'de yapmıştık ilk bu etkinliğin benzerini. <gülüyor> Şimdi World Car Free amacı da hemen burada bahsetmek istiyorum... 97 yılında Fransa'da birkaç şehir bir arada başlıyorlar. Diyorlar ki ya otomobilde o kadar bağımlı olduk ki yani otomobilsiz yaşayabilir miyiz? Bir deneme bir prova günü yapalım. Olay böyle başlıyor. Ve çok büyük halktan olumlu tepki alınıyor. Hı hı. Hani bir gün tıp oynar gibi bugün araba yok. Sadece toplu taşım, bisiklet ve yaya ulaşımı. Sonra bu hızla dünyaya yayılıyor. World Car Free Day adını alıyor. 2000'li yıllardan sonra Avrupa Birliği bunu daha da sahipleniyor. Diyor ki harika kentte sürdürülebilirlik için, yani yaşam kalitesini yükseltmek için, kirliliği azaltmak, gürültüyü azaltmak, fiziksel hareketliği artırmak, sürdürülebilir bir yaşam için mükemmel bir format, e, proje. Bunu Avrupa Birliği ...Europa Mobility Week haline getiriyor. Bir hafta boyunca etkinlikler yapılıyor. Avrupa'da ulaşımda hareketlilik... ...ve değişim haftası olarak adlandırıyoruz. Bu kapsamda... ...her yıl... ...16 Eylül günü tüm Avrupa'da... ...Toplu Taşım Günü ilan ediliyor. O gün se seminerler, konferanslar ve Toplu Taşım. 16 Eylül, evet. Ee, 18 Eylül günü... ...Bisiklet Günü ilan ediliyor. Ee, ve... Bugün yani. <gülüyor> <gülüyor> e, ve 20 Eylül günü Yeşil Sokaklar Yayalar Günü ilan ediliyor. 22 Eylül'de bunların hepsinin harmanlandığı bu üç alternatif kullan, üç alternatifini birden de kullanabildiğiniz car free day yaşıyorsunuz. Bugün otomobil olmadan bakalım nasıl yaşayacağız diyorsunuz. O deneyimlerinizi, o birikimleri, paylaştığınız konuları şimdi yaşama geçirme zamanı geliyor. Ve final 22 Eylül. E, Avrupa'da birçok Kentte ana arterler tamamen trafiğe kapatılıyor. Sadece bisiklet ve toplu taşım e, müsaade ediliyor. Böylece kentteki hava kalitesi, gürültünün azalması, ölümlü kazaların azalması, fiziksel reketlilik bir taşta birçok şey yaşanıyor. Hani e, İstiklal ilk trafiğe kapatıldığında eminim ki esnaflar çok tedirgindi yani. Müşteri gelemeyecek, arabalar giremeyecek, işte yürüyerek de olur mu falan filan. Ama süreç içerisinde görüldü ki bunun daha fazla müşteri getirdiğini, insanların akın akın oraya geldiğini. Bunu tüm dünya bu deneyimleri yaşamış. Şimdi bir caddeyi kapatmaya kalktığınızda büyük olay çıkıyor yine aynı şekilde. Bu deneyimleri gösterebilmek önemli. Avrupa'nın yaşadıklarını, bizim Türkiye'de yaşadığımız benzer örnekleri bunun sonrasını. Hani i̇lk anda heyecanla yok. Aman buradan insan geçmeyecek. Araba geçmiyor. Araba geçmesinden daha çok insan geliyor çünkü. Evet. Arabalar duramıyor. Duramadığında bir anlamı yok. Sadece önden bir kirlilik ve gürültü fırtınası geçiyor. Yani böylece işte şimdi Taksim'de de yer altına alınıyor trafik. Yani kar e, free alanlar Avrupa'da olduğu gibi yayınlaştırma alanları gelişiyor. Bu sürdürülebilirliğin önemli bir e, alternatifi aslında. Bu bir gerçek... Ve biz de bunu öğreneceğiz. Biraz geç de olsa katılacağız. Hı -hı. Şimdi biz bisiklet tarafıyla katılabiliyoruz ancak. Evet. E, peki bisiklet tarafına birazcık daha değinelim. E, İstanbul'da bisiklet e, mümkün mü? İstanbul'da bisikletle yaşamak mümkün mü? E, şu anda toplu taşıma araçlarının sanırım bir tek e, vapurlar e, kabul ediyor bisikleti diye biliyorum Ama e, bilmiyorum yani belki deniz otobüsü de kabul ediyor ama Galiba deniz otobüsü para alıyor bisiklet için e, diye bir şeyler neyse sizden duyalım Yani bir bisiklet evet. şu anda dinleyiciler belki bisiklet düşündüler ama almadılar Sırf zorlukları için bir de tepelerden dolayı <gülüyor> ha, okay. Şimdi şöyle e, bu konuda derneğimiz e, yıllardır çalışmalar yürütüyor Ve pek çoğunda önemli başarılar elde ettik Birincisi Çevre Bakanlığı Çevre Kanunun 18. kapsamını aldı artık bisiklet yolu inşaatını ve bu konuda yapılan projeleri ulaşım odaklı bisiklet yolu projelerinin %45'ini ödüyor, hmm. destek veriyor, teşvik kapsamını aldı. Diğer taraftan e, bisiklet kültürünü geliştirme konusunda önemli bir aşama kaydettik. Biraz sonra onu da e, bahsedeceğim detaylı olarak. Ama İstanbul'da bisikletli ulaşım altyapısıyla ilgili çok önemli bir projeyi başlatmak üzere İETT ile. Yeni sipariş edilen otobüslerin bir kısmının önünde bisiklet taşıma aparatı olacak. Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da olduğu gibi. Bisikletinizi gerekli yerlerde, ihtiyaç duyduğunuz yerde, uzun mesafede ya da eğimli noktalarda işte Beşiktaş'tan etilere giderken. O yukarıya çıkabilmek için e, bu taşıyıcılı otobüslere bisikletinizi 10 saniyede koyup 10 saniyede çıkarabiliyorsunuz. Bunları e, başlatmak üzereyiz YTT ile. Onun dışında vapurları 2002 yılında ücreti kaldırtmıştık. İDO e, ücret alıyordu Harem Sirkeci hattında arabalı vapurda onları da kaldırttık. E, deniz otobüslerini almıyorlardı onları da kapasite sınırı koyarak aldırtmaya başardık. Avrasya, Dentura Avrasya motorları ücretsiz almaya başladı. Bir tek mavi marmara kaldı onda da prensipte anlaştık gibi ikna hmm. ettik gibi onu da kaldırmak üzereyiz. Adalar hattını. Sonuçta bu bizim bir yükümüz ve bu yük tüm dünyada teşvik edilen kent içi ulaşımda entegre edilmiş toplu bir araç, engelli aracı gibi, bebek arabanız gibi, valiziniz gibi bir yük hakkınız var. Bunun içinde görülüyor dünyada. Ülkemizde de böyle bakılması için mücadele ediyoruz. Bu konuda da bayağı mesafe kat ettik. Diğer sorunuza gelince İstanbul'da bisiklete binmek, binmek mümkün. En az %60'ı buna müsait. Çünkü bisikletin ulaşım çapı 6 ila 8 kilometre. Yani siz çevrenizde bisikletle 15 dakika yolculuk yapmanız için ideal bir araç. 15 dakika kat ettiğiniz mesafe 6 kilometre ortalaması. 6 kilometre olarak bir yarı çap çizdiğinizde bunlar ilçe içi ulaşımdır. Yani hı hı. Ataköy, Bakırköy'ün içinde bakkala, okula, berbere, camiye, <gülüyor> Zaniye Hayır, yani e, metrobüse idoya veya işe alışverişe bisikletle eğlenmeye bisikletle gidip gelebilirsiniz Ataköy'ün içinde oturan birisi için diyorum bunu Zeytinburnu'nun içinde de yapabilirsiniz Beylikdüzü'nün içinde de yapabilirsiniz dümdüz bir yerden bahsediyorum avcılar platosunda da yapabilirsiniz yani baktığınızda 6 kilometrelik çevrenizde bir düzlük varsa rahatlıkla yapabilirsiniz Eğimli yerlerde de artık 27 vites, 21 vites bisikletler marketlerde satılıyor ki yani çocuklar bile rampaları, bisikletleri rahatla, rahatlıkla çıkabiliyor. Yani coğrafya engeller artık sorun olmaktan çıktı. En büyük sorunumuz trafikte saygısız sürücüler. Ama şu var ki yolların genişlikleri 3,5 metre ortalama, arabaların genişlikleri ise 1 ,75 metre 75 santim. Her halükarda kenarda bir artık bir yer kalıyor bisikletlilere. Motosikletler sığamıyor, bisikletler sığıyor o boşluğa ve sağdaki o boşluk bize yetebiliyor. Bir kısım yerlerde banket boşluklarımız var. Hı hı. Bazı şanslı semtlerde de bisiklet yolları var. Standartları çok iyi olmasa da. Sonuçta İstanbul'da öyle veya böyle bisiklete binebilirsiniz. Kaskınızı takmanızı tavsiye ederiz. Yolun sağından gitmenizi tavsiye ederiz. Trafik kurallara uymanızı ve kavşaklarda hiçbir otomobilin yanında olmamanızı daima arkasında takip edeceksiniz. Kavşakta dönerken sizi kör noktasında olup görmeyebilir ve sıkıştırabilir. Bunu bilinçli yapmıyordur bir kısmı. Sağa dönecektir. Siz de sağındasınızdır. Aynadan görmeyebilir sizi. O yüzden Hı -hı. arabaların dönüş yapacağını sinyal vermenin e, onlar için elektrik masrafı çıkaracağını düşünen sürücüler olduğunu düşünüyoruz. <Gülüyor> Gerçekten de öyle evet. Sinyal vermeyi tenezzül etmiyor. Çünkü çok elektrik faturası geliyormuş bazı sürücüler. Uh o yüzden onlar sizi aynadan da bakmaya tenezzül etmiyor bazıları. Bunlara karşı kendinizi koruyacaksınız, dikkatli olacaksınız. Mümkün olduğunca e, trafikte, kavşak bölgelerinde özellikle sürücülerle göz kontağı kuracaksınız. Aynadan veya direkt karşıdan geliyorsa. Sizi görüyorsa zaten güvendesinizdir. Görmüyorsa tehlike vardır. O yüzden biz hep önce bizi gör diyoruz. Hani bize yol ver, yer ver değil, görmesi lazım önce. Bizim stratejimiz bu şu anda dernek olarak. Ve İstanbul'da birçok yerde bisikleti kullanan çok insan var. Yani aslında İstanbul'da bir bisiklet cenneti var ki. Bütün yaşam bisikletle sürüyor. Neresi? Ha, diyeceğim. <gülüyor> evet nasıl? Büyükada. Hmm, doğru evet. Yani olabiliyor. İnsanlar orada 15 kilometre bir turu var. Hı -hı. 15 kilometrelik mesafeyi. Yani adanın içinde herkes bisikletle. Elektrik bisikletler çok yaygın. Eğimli yerleri kolay çıkmak için. Biraz tembelliğe sürüklüyor ama. Yeni teknolojide assist sistem sizin e, direkt motor e, kontrolü izin vermiyor. Pedallara bastığınızda sensörler algılıyor ve sizin gücünüze %50, %100 motor desteği katıyor. Aa, yani pedal çevirmediğinizde öyle bir motorunuz çalışmıyor. Ha. Çevirdiğinizde oran veriyor size. Hangi oranda size destek veriyor? %200 mü destek istersin? %50 mi? Dört seçenek veriyor. bir Bu... arkadan itiyormuş gibi o zaman. Aynen öyle. Sanki yokuş aşağı gidiyormuşsunuz gibi. Ama tabii yani... Hep bazı şeyler hayallerle başlıyor ama bunlar da bir hayaldi ve gerçek oldu. Şimdi Avrupa özellikle Londra bu konuda Amerika ciddi çalışmalar yapıyor. Kentin içinde trafikten arındırılmış tüp tünel bisiklet otobanları planlanıyor. Hmm. Havalandırma sizi arkadan itiyor ve siz havalandırmanın verdiği destekle şehir içinde terlemeden yorulmadan 50 km hızlara ulaşıyorsunuz trafik derdiniz yok sadece bisikletler var hepsi de gidiş yönünde pedal çevirdiği için hani sizden mutlu kimse yok hem spor yapıyorsunuz bu nerede yapılıyor şu anda yapıldı mı bir yerde yoksa proje halinde mi ben yani dinleyicilere fotoğraflarını gösteremeyeceğim ama size kopya vereyim <gülüyor> gördüğünüz ha, gibi evet. inanılmaz bir şey tüneller var tüp geçitler tüp geçit, var evet. altlı üstlü yürüyen merdivenle çıkıyorsunuz bu da Londra'daki tasarımların görselleri Şeffaf tüneller hem kenti yukarıdan geziyorsunuz hem karbon salmıyorsunuz iklim değişikliği için hem spor yapıyorsunuz fiziksel hareketlilik ihtiyacınızı karşılıyorsunuz hem ulaşımınızı Ulaşım, sağlıyorsunuz evet. hem e, ekonomi yapıyorsunuz kendiniz ve ülkeniz için hem e, gürültü yaratmıyorsunuz hem e, park problemi yaşayıp onun için ayrıca giderleriniz oluşmuyor. O zaman yani artık ülkeler bisiklet yollarına ve bisiklet tünellerine bu kadar yatırım yaptığına göre bu konuda çok ümitliler. Yani hani çok bisikletli olacak bir gün. New York 800 kilometreye ulaştı bisiklet yolu açtı. 800 kilometre. Bir şeridini bisiklet yoluna dönüştürdü. Bu dönüşüm sonucunda kentte trafik felç mi oldu diye Hı. takip ediliyor tabii. Valla olarak bir yatırım yapılıyor bir plan var. ...tam tahmin edildiği gibi ortalama hız 16 kilometre yükseldi New York'ta. Yani, yani yollar açılıyor bisiklet. Yollar, çünkü kısa mesafede ulaşım ihtiyacı olan insanlar bisiklete geçince... ...doğal olarak bisiklet tercih edince otomobil trafiği azalıyor. Evet. Yani iki adım yere gidip yolcu indir, bindir bütün trafik yavaşlıyor onu beklerken. Bunlar tabii e, hepsi takip ediliyor dünyada, inceleniyor. Kentteki gürültü azalıyor karbon salınmaz alıyor. <gülüyor> yani kirlilik hep evet, iyi bir şeyler oluyor. Geçen yani. hafta Sağlık Bakanlığımız açıklama yaptı. Kanser araştırması ve Türkiye'de de dünyada da dünyaya paralel en çok görülen kanser çeşidi işte akciğer kanseri. <gülüyor> Çoğunlukla da erkeklerde görülüyor. Sebebi trafik ve araba egzozlarından çıkan partiküller ve zehirli maddeler ciğerlerimize doluyor önümüzde giden her araba bizi biraz daha zehirliyor aslında ve hem dünyayı zehirliyoruz karbon salımı yaratarak hem kendimizi zehirliyoruz ve akciğer kanseri oranı daha da artacağı bilimsel olarak da Bekleniyor. öngörülüyor Hı -hı. bunu azaltmanın yolu trafikte motorlu taşıtı azaltmak ee, bunun yerine daha aktif bir yaşam süren bisikleti kısa mesafede kullanmak uzun mesafede işte bu otobüs önüne bisiklet koymak evet. metroya trene bisiklet alıyorlar zaten Türkiye'de İstanbul'da da. Metroya da alıyorlar. Sadece peak tamam. time'larda şu anda almıyorlar. Onun içinde katlanır bisikletiniz varsa metroya, metrobüse ve tüm araçlara istediğin saatte katlanır bisikletinizle girebiliyorsunuz. Bir çanta kadar. Hı hı. Hatta yolcu için ayaktaysa da üzerine oturabiliyorsunuz. Koltuğunuzda yanınızda oluyor. <gülüyor> yani çok çok keyifli. Çok opsiyonlar var. Çok Tamam. Ee, Bisikletler Derneği başkanlığıyla birlikte Murat Suya Batmazla birlikte bu e, İstanbul'da bisiklet kullanımı ve bu hafta sonu ki e, etkinliği konuşuyoruz. Bir kısa bir müzik arası verelim. Sonra birazcık daha detaylı bir şekilde e, bisiklet kullanıyorsanız eğer ne yapabilirsiniz ve bisiklet kullanmıyorsanız artık vakti geldi. Onu biraz daha detayını konuşalım. Müzik This street is named for flowers. It's barren, hot and gray, and shadows wheel on iron heels and move along their way. The light this early evening has cut me clean in two. My blood it runs With stars And they've fallen Over you Now to unseen by us these many years Like a wolf host Give a big ghost like death is nothing Hasata Ekolojik Yaşam Programına devam ediyoruz. Overview adlı parçayı dinledik Billy Break'ten. Ee, Bisikletler Derneği Başkanı Murat suya batmaz konum ee, Murat Bey parçadan önce çok güzel anlattınız Türkiye'deki altyapı değişikliklerini ve bizi neler beklediğini birazcık da kültüründen bahsedebilir misiniz? Ya da Türkiye'de ne gibi değişiklikler oluyor bisikletle ilgili? Ee, yani altyapı konusunda e, bastırıyoruz hem yerel yönetimler hem devlet teşvik kapsamını aldırdık. Bu konuda takipçisiyiz şimdi doğru bisiklet yollarının yapılması, verilen teşviklerin doğru harcanması ile ilgili. Ama diğer taraftan kültür bazında da biz sosyal etkinlikler, e, toplumsal etkinliklerimizi görüyoruz. E, Yaparken bu mesajı, bu bilgilendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bisikletin ne kadar sağlıklı, çevreci ve sürdürülebilir olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda en önemli kırılma noktalarından birisi yaklaşık 8 aydır üzerinde çalıştığımız Milli Eğitim Bakanlığı'yla üzerinde çalıştığımız UNICEF'in önemli desteğini verdiği bir proje. Bisiklet dersi orta öğretimde 5, 6, 7, 8. sınıflarda seçmeli ders olarak başlıyor. Bu çok büyük bir haber bence. Böylece çocuklarımız bir yılda 36 ders, 136 sayfalık bir kitabı bisiklet konusunda öğrenecekler. Nasıl bisiklet seçmeli? Nasıl bir, bir kişisel ayar yapmalı? Nasıl güvenlik kontrolünü yapmalı bisikletinde ve nasıl sürmeli? Trafikte, doğada. Spor çeşitleri nelerdir? Bu bisikletin bakım onarımını nasıl yapabilir? Bisikleti yaşamın içine nasıl katabilir? Hangi türleriyle nasıl faaliyetler yapabilir? Yani bisikletle ilgili aklınıza gelebilecek A'dan Z'ye her şeyi bir yılda alabilecekler. Bu seçmeli fiziksel hareketlilik spor dersleri arasında konuluyor. Pilot olarak biz hemen daha talim terbiye kurduğundan önümüzdeki hafta çıkıyor. Şu anda son rutuşlar yapılıyor. Bugün aldığım bilgiye göre. Bilmiyorum. Ee, Pilot olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı okullarında, ilk ve orta öğretimde seçmeli ders olarak kondu. Ee, biraz sonra da derse gidiyorum. Harika. Ee, hocaların, e, bu konudaki koordinatör hocanın çok büyük sıkıntımız var Murat Bey dedi. Hayırdır dedim. O kadar çok talep var ki şaşırdık kaldık dedi. Yani seçmeli derslerden bisiklet patladı gidiyor dedi. Ama bu çok sevindirici bir haber. Yani e, hani bu konuşmamızın en <gülüyor> kritik anı. Çünkü şunu da söyleyeceğim. Ben de e, yeni bir bisiklet kullanıcısı olarak istiyorum o dersin. Gelebiliyor muyuz acaba? <gülüyor> Tabii misafir e, sanatçı olarak gelebilirsiniz. Evet. <gülüyor> Çünkü e, hani bisiklete alıp çıkma, hele yollara çıkma e, çok cesurca bir iş e, İstanbul'da ilk anda. Sonra ama alışıyorsunuz zaten e, ve öğreniyorsunuz da bisikletçi dostlarınızdan. Ama bunun bir adabı da var. Bir kuralları var. Tabii. Mesela Mesela trafik kurallarına uymak gerekiyor değil mi? Kırmızı ışıkta Geç, geçebiliyor Onlar muyuz? çok basit e, kurallar. Hani onu hepimiz az buçuk biliyoruz. Ama hani burada esas trafikteki riskler ve bunlara karşı kendimizi nasıl e, koruyabiliriz? Yani işte önünüzde bir taksi durduğunda bunun sağ kapılarından birisinin açılabileceğini. <gülüyor> evet. işte aniden hızla önünüze gelen bir aracın durduğunda sol kapısının da açılabileceğini. Bunun için göz kontağı, aynadan göz kontağı kurarak kendinizi... Güvende hissetmeniz, sürücünün inip inmeme hareketine bakmanız lazım. Kapılara çok yakın geçmemeniz lazım zaten. Ama e, ani zikzaklar yapıp aniden sol şeride çıkmamanız lazım. Önünüzde giden araçlar yavaşladığında e, solunuzu ciddi olarak kontrol etmeniz. Çünkü gelmekte olan bir aracın önüne doğru kırıyor olabilirsiniz. Yani kendinizi daha güvenli e, bisiklet üzerinde güvenli kılmak için... Kas takmanız yetmiyor. Trafik kuralları içindeki riskleri de öğrenmeniz gerekiyor. Hı hı. Bunlar konusunda çocukları hani A'dan Z'ye öğretirken birçok veli mesela çok büyük bir hata yapıyor. Çocuğum zaten büyüyecek diyor. Büyük bisiklet alayım da diyor ki sene sonra tam olur ona göre. Ama soruyorum çocuğunuz 37 numara giyerken büyüyecek diye 41 numara alıp 41 numara ayakkabıyla koşmasını bekleyebilir misiniz? Hı hı. Aynı evet. şeyi yapıyorlar aynı hatayı yapıyorlar ve çocuğun bedenine göre çok daha büyük bisiklet, hani kolları böyle elkenli gibi açılmış hakim olamadığı bir bisikletle ayağı yere yetişmiyor aslında çocukların riske atıyorlar 3-5 kuruş daha e, o bisikleti ikinci el satıp e, yeni bisiklet almanın aradaki farkı aslında çok küçük bir fark kalıyor. Hı. Çocuğunu e, orada riske atıyor birçok veli. Bunun gibi şeyler. Öğretiyorsunuz. Sürü <gülüyor> tamam çok güzel. O zaman bu hafta sonu ki etkinliği evet. bir daha e, bahsedebilirseniz. Sonra da kapatalım ve orada da e, pazar günü buluşmak ha. üzere. Hatta. Bu pazar dünya otomobilsiz yaşam günü. Bu yıl dünyadaki konu başlığı temiz hava. Bisikletimizle temiz hava için pedallıyoruz diyoruz. Saat 10 gibi e, Lütfi Kırdar Kongre Spor Sergisi Arayı'nın Önünde buluşuyoruz. 5000 bin kişi gibi olacak geçen sene, var mı? Geçen sene kişi, Dünya beş... Çevre Günü'nde Taksim'de 5000 bin kişiydik. İnanılmaz bir şey. Yani fotoğraflarını göstermem lazım. O zaman inanacaksınızdır. <gülüyor> Yok ona ben evet bakarım şeyde. O zaman evet çok güzel. O zaman bizi bekliyor büyük bir gün. Saat 10'da Lütfi Kırdar salonunun önünde. Evet çekiliş numaraları veriyoruz herkese. Sürprizimiz var. Ha. Gezinin sonunda de hediyelerimiz var katılanlara. Ve Haydarpaşa'ya. Haydarpaşa değil harem olarak Ay, harem. düzelttik. Peki. 18 kilometre kadar 17 kilometre kadar geze geze ağır ağır bir saatlik bir yolculuğumuz var. Bir saat 15 dakikalık. Çoluk çocuk Küçük, büyük, herkes katılabiliyor. 7-8 yaşındaki çocuklar. Ve yağmur ileriyle. olsa da devam ediyor. Yağmur gözükmüyor zaten. 29 derece gözüküyor. Tamam. Yani yaz yağmur da bizi eritmez. Biz şeker evet. gibiyiz ama. <gülüyor> evet. Yok. Tamam. Çok teşekkürler Murat Bey. Murat Suya Batmazla konuştuk. Bisikletler Derneği Başkanı. Sizi eminim bir daha alacağız. Çünkü bisikletlerle ilgili çok güzel gelişmeler oluyor sayenizde. Çok teşekkürler Belki. geldiğiniz için. O zaman haftaya ederim. hatta pazar görüşmek üzere diyelim. Sonra haftaya da programda görüşmek üzere. İyi günler.